استغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له نشهد ان الله وحده لا شريك له ونشهد عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Evet arkadaşlar. İnşallah bugün Ehli Sünnet ve Cemaat'in özellikleri. Allah Allahu Teala Celle ayaklarımızı eee Ehli Sünnet ve Cemaat üzere daim ve sabit kılsın. Bizi vasat olan bu yoldan, Sırat-ı Müstakim dediğimiz bu yoldan bizleri ayırmasın. Tabi bu eee Ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz fırkanın da bazı özellikleri var. İnşallah bugün e, bu özelliklerin üzerinde durmaya çalışacağız. Ehli sünnet ve cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde, fiillerinde ve takriblerinde aleyhissalatu vesselama ait olan sözler ağzından çıkmış olduğu söylemiş olduğu sözlerde yapmış olduğu fiillerde, amellerde ve takrirlerinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takrirleri dediğimiz zamanda anlamamız gereken şey sahabelerden birisi bir şey yaptığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o yaptığı şeyi görmüş ve ona herhangi bir şekilde ikaz etmemiş onu uyarmamış yaptığı şeyden nehyetmemiş onu ikrar etmiş bu gibi şeylere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takrirleri diyor o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sözlerde yaptığı fiillerde ve takrirlerinde sözlü olarak, ameli olarak ve itikadi olarak uyan kimselere ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Tekrar söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde, fiillerinde ve takrirlerinde sözlü olarak, ameli olarak ve itikadi olarak sözlü, ameli ve itikadi olarak uyan kimselere inşallah ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat kurtuluşa erecek olan Allah'ın yardımına, rahmetine, mağfiretine ulaşacak olan bir cemaattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde övgüyle bahsetmiş olduğu cemaat, aleyhissalatü vesselamın ve sahabelerinin yolundan hiçbir şekilde ayrılmamış, her şeyiyle aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yolunu takip etmiş bir cemaattir inşallah ehl-i sünnet vel cemaat. Ve dediğimiz gibi Allah'ın yardımına rahmetine ve mağfiretine mazhar olan cemaat ve hak olan cemaattır Cemaat dediğimiz zaman ilk akla gelen felancaların filancaların cemaatı değil ehli sünnet vel cemaat olması gerekir. Ehl-i sünnet vel cemaatinin en büyük özelliklerinden birisi onlar hakka davet ederler. Onlar hiçbir davaya hiçbir gayeye değil yalnız ve yalnız hakka davet ederler. Ve kıyamet kopana dek onlar hak üzere olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli sünnet vel cemaatı yani hem kendi sahabesini hem de sahabeyi önder edinen o e, güzide cemaatı ehli sünnet vel cemaatı hak üzere olmakla ve kıyamete kadar da inşallah hak üzere olacaklarına dair müjdelemiştir ki bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Bukhari Müslüm hadisi ümmetinden bir taife hak üzere muzaffer olarak kalmaya devam edecektir. Ümmetinden bir taife vardır ki hem hak üzere olacak hem de galip olacaklar, muzaffer olacaklar. Hep bu şekilde devam edecekler. Onları yardımsız bırakanların onlara zararı asla ve asla dokunmayacaktır. Onları terk edenler, onlara muhalefet edenlerin kesinlikle ehli sünnet vel cemaate karşı bir zararı dokunmayacak. Bugün Müslüman dediğimiz birçok cemaatin veya insanların hakiki yolda ilerleyen e, Müslümanlara karşı birçok zararları, birçok muhalefetleri var ama kesinlikle o hak yolda giden cemaati kesinlikle yolundan alıkoymuş olmuyor. Ta ki onlar bu hal üzere iken Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyamet kopuncaya kadar hep var olmaya devam edeceklerdir. Yani onları kimse bu yollarından kesinlikle engelleyemeyecek, alamayacak onlar kıyamete dek yollarında baki kalacaklardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze bizleri bu cemaatten ehli Sünnet vel Cemaatten diğer bir adıyla fırkayı Naciye'den ayırmasın. Amin. En belirgin özellikleri nelerdir ehli Sünnet vel Cemaatin? Birincisi anlaşmazlık halinde devamlı kitaba ve sünnete yani vahye, iki vahye döndürürler her mesele. Anlaşmazlık halinde onların ilk döndüğü şey iki vahiydir, kitap ve sünnettir. Herhangi bir anlaşmazlıkta kitabın ve sünnetin dışında felenceye gidelim, felenceye gidelim, felence efendiye soralım veya felence makamdan gidip konuyla alakalı bilgi isteyelim değil, herhangi bir anlaşmazlık olduğu zaman ilk varacakları gidecekleri merci kitap ve sünnettir. Yani iki vahiydir. <gülüyor> Onlar devamlı nakli aklın önünde kabul ederler. Ehli sünnetin en büyük özelliği. Ehli sünnet vel cemaatin en büyük özelliği. Nakli yani ne demek? Kitap ve sünneti vahiyi akıllarının önünde kabul ederler. Ama bugün ne yazık ki birçok cemaat görüyoruz ki akıl on nakilden daha önce. Nakil arka planda. Kendi Ee, zevklerini ve hevalarını tatmin etmek için bazen nakil yaparlar ama akıl onlara göre daha ön plandadır. Ehli sünnetin özelliğinde ise akıl sonra gelir. İlk önce nakil vardır ki bizim de naklimiz zaten kitap ve sünnettir. Konuyla alakalı Allahuze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyhulledeen amenu ati'u'llaha ve ati'u'llaha ve ati'u'r rasule ve uli'l Allah'a, Resulüne ve başınızdaki ulul emre emir sahibine itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in, şey bir hususta tartışırsanız, ayrılığa düşerseniz, farduhu ila Allah ver O konuyu Allah'a, tartışmış olduğunuz o şeyi Allah'a ve Resulüne döndürün. O zaman bu ayetten apaçık bir şekilde anlıyoruz ki ehli sünnet vel cemaat'in ilk özelliği herhangi bir tartışma ile bir konu ile karşılaştıkları zaman mercisi kitap ve sünnettir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu hayırlı ve sonuç bakımından sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Birinci özelliği ehli sünnetin birinci özelliği neymiş? Her durumda iki vahyi kitabı ve sünneti en ön planda tutarlar. İkincisi kitap ve sünneti anlamakta selefi salihinin yöntemini kabul ederler. Selefi salihinin yöntemini kabul ederler. Onun dışında yöntem var mı diye soracak olursak, tabii ki onun dışında da birçok yöntemler var. E, alimlerin de bu konuda hataya düşenleri olmuş. Yani Selefin menhecinin dışarısına çıkarak, Selefin menheci o dönemdeyken güzeldi. Bu dönemde bize muhalefet eden insanlara farklı cevaplar vermemiz gerekir. Sadece nakli cevaplarla karşı taraf mutmain olmuyor. Onun için... ...başka yollara da başvurmamız gerekir deyip... ...başka yollara başvurup... ...aklı, mantığı... E, ...naklin önünde geçirerek... birçok alim bu hususta hata etmiştir. Ama biz diyoruz ki... ...ehli sünnet vel cemaatin en büyük özelliklerinden birisi de... ...kitap ve sünneti... ...selefi salihinin anladığı gibi anlamaktır. Yani selefimiz... ...sahabe ve tabi'in... ...kitabı ve sünneti nasıl anladıysa... ...hangi şekilde hayatlarına geçirdiyse bizim de aynı şekilde anlayıp hayatımıza geçirmemiz gerekmektedir. Bu, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın en önemli özelliklerinden birisidir. Çünkü onların izledikleri yol en esenlikli, bilgiye en çok dayalı ve en sağlam yoldur. En esenlikli, en en kuvvetli, bilgiye en yakın olan çünkü onlar Resulullah'ı gördüler. Sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturup kalktılar. Onlar bir fiil bu... E, kitabı ve sünneti anlarlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tarif aldılar. O tariflerle yetindiler. Onun için onların yolu hem daha bilgiye yakın, hem daha kuvvetli ve hem de daha hikmetli sağlam bir yoldur. Bazı kitaplarda e, selefin yolu eslemdir, halefin yolu ise ahkemdir diye bir şey bir ibare vardır. Yani demek Selef'in yolu daha e, selimdir ama halefin yolu ise daha hikmetlidir. E, bu e, yani bizim e, kabul ettiğimiz bir görüş değildir. Biz bu hususta selef'in yolunu hem daha eslem, daha sağlam, daha kuvvetli, daha bilgiye yakın ve hem de hem de daha hikmetli, daha ehkem denilen şekilde kabul ediyoruz. Bu, yani müteahhirün ulemasından Veya halefiye kendisini nispeten birçok ulemanın sözüdür bu. Yani e, selef daha eslem ama halef daha ahkemdir. Niye? Çünkü onlar kendi, kendi dönemlerindeki o e, dini kabul etmeyen insanlara akıllarını kullanarak mantıklarıyla cevaplar ürettiler gibi sözlerinden dolayı böyle bir ayrıma gitmişler. Biz bu hususu e, selefin yolunun hem daha esnem hem de daha ahkem olduğunu kabul ediyoruz. 3. özellikleri ise ehli sünnet vel cemaatın 3. özelliğidir. Bu da çok önemli özelliklerden birisi ki haberleri kabul etmekte gereken araştırmayı yaparlar. Haberleri kabul etmekte yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir haberin ulaşması hususunda gerekli olan araştırmayı yaparlar. Tabii biz buna ne diyoruz bu araştırmaya? Senet diyoruz. Senet ilmi. Yani bu haber bu hadis sahih midir değil midir deyip araştırıp araştırmaksızın kesinlikle ne olursa olsun biz kabul ederiz ister zayıf olsun ister mevzu olsun ister sahih olsun deyip kesinlikle o işi bırakmayıp bil, bil, bilakis tam tersine ellerinden geldiği kadarıyla haber konusunda araştırmaya gitmişlerdir. Abdullah İbni Mübarek Rahimahullah'ın bu hususta bir sözü var diyor ki İsnat dindendir. İsnat dindendir. Yani ne demek? Haberleri araştırmak, haberlerin sahih olup olmadığına bakmak, bize ulaşan sünnetin, hadislerin, haberlerin sahih olup olmadığına bakmak, araştırmak, incelemek dindendir. Eğer isnat olmamış olsaydı, yani bizim dini terimleri, hadisleri, sünnetleri araştırma gibi bir hususumuz olsaydı, Ve böyle bir şart koşulmamış olsaydı Ehl-i Sünnet ve Cemaat içerisinde herkes kafasına göre bir şeyler rivayet eden bir haberler getirir onun da dinden olduğunu söylerdi. Herkes kendi kafasına göre dileyen dilediğini söylerdi diyor Abdullah İbni Mubarak Rahimahullah. Onun için biz diyoruz ki isnat nedir? Dindendir. Bize gelen haberlerin kesinlikle ve kesinlikle araştırılması gerekir doğruluğu, sahihliği babında ona göre de amel edilmesi gerekir. Ki Allah Azze ve Celle kendi kitabının korunmuş olduğunu ve koruyacağını da şu ayet ile bildirilmiştir ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ Şüphesiz ki zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz diye buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Dördüncüsü ise delile dayanarak tartışmadan uzak olmak ehl-i sünnet vel cemaatin özelliklerinden diğer bir özelliktir. Devamlı delile dayanmak, her meseleyi kitap ve sünnete sunup tartışmadan uzak olmak. Yine bu konuyla alakalı İmam Malik rahimahullah'ın bir sözü var. Diyor ki, Yoksa biri diğerinden daha iyi tartışan bir adam bize her geldiğinde yani tartışmayı beceren kendisinde nikaş dediğimiz o munakaşa kabiliyeti olan birisi bize geldiğinde veya birileri bize geldiği zaman bunları her karşılaştığımızda Cibril aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiklerini bu adamların tartışmaları sebebiyle terk mi edeceğiz diyor. Yani biz tartışmayı beceren her kişiyi karşımızda gördüğümüz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaştırdığı şeyleri terk mi edeceğiz? Onun için istediği kadar tartışması güzel olsun veya istediği kadar tartışmasını karşı tarafa haklı gibi göstersin biz bu hususta delile bağlanıp diğer meseleyi terk etmemiz gerekiyor. Onun için özellikle Allah azze ve celle'nin isim, isim ve sıfatlarında araştırmaya girmeksizin tartışmaya, mukayese yapmaya girmeksizin iman edip geçmemiz gerekiyor. Yoksa birisiyle tartışırsan belki o tartışmada o kişi tartışma ilmini çok iyi bildiği için, münazara ilmini çok iyi bildiği için sana mantıklı bir şeyler söyleyebilir. Allah muhafaza. Biz o bize çok mantıklı şeyler söylediği için veya çok iyi meseleye hazırlanmış, iyi gelmiş dediği için onun sözünü kabul edecek değil. Biz kitapta sünnetin bize söylediği sınırlarla kalmamız gerekir. Delile dayanalım, tartışmayı bir tarafa bırakalım. Bu da ehli sünnet vel cemaatin özelliklerinden birisidir. Yine ehli sünnet vel cemaat bütün taifeler, bütün cemaatler, bütün e, gruplar arasında <gülüyor> en basat, en dengeli olan cemaattir. Yani E herkes kendisini ehli sünnet vel cemaat'a atfetmekte. Herkes kendisinin ehli sünnet vel cemaat olduğunu söylemekte ama bazıları var ki onlar ehli sünnet vel cemaat bile kabul etmiyorlar. Yani biz Müslümanız sadece. Ehli sünnet vel cemaat olmaya gerek yok. Böyle bir isim de zaten dinde olmayan bir isimdir diyenler de piyasada var yani. Ama genelde yüzde %90 insanların cemaatlerin veyahut eee Fırkaların hepsi kendisine ehli sünnet vel cemaat'tan ismet etmekte ama kendilerini ehli sünnet vel cemaat'tan çıkartan hem akidevi hem de ameli bazı özellikler bulunmakta ki bu hususta biz diyoruz ki ehli sünnet vel cemaat vasat olandır. Orta yolu tercih edendir. Ne aşırı ne çok aşırıya giden ne de çok mütesahil bırakan, meseleyi çok da gevşek bırakan değil tam orta yolda olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinde e, işte aşırılık yoktur. İnsanları zorlamayınız ifadeleri ise Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın vasat bir ümmet olduğuna en büyük delillerden birisidir. Tabi Ehl-i Sünnet'in vasat oluşu İslam dininin vasat oluşundan dolayıdır. İslam dini e, hükümleriyle, yükümlülükleriyle, mükellefiyetiyle çok ağır insanları çok büyük mükellefiyetler altına sokan, kaldırılmayacak yükler altına sokan bir din olmadığı için, İslam dini vasat bir din olduğu için, onun tabisi olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ta, vasatlığını ve dengeliğini İslam dininin vasatlığından almıştır. Şüphesiz bu din geri kalanların katılıkları ve kusurları ile aşırıya gidenlerin, aşırılık ve softalıklar arasında vasat olan dengeli bir yerdedir. Yani, Aklımıza gelen diğer bütün tahrif olmuş dinler, tahrif olmuş milletler bunların hepsinin arasında İslam dini tamamıyla orta yolu tercih eden vasat bir dindir ki onun tabisi olan Ehl-i Sünnet vasat bir ümmettir. Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ibadet hususunda gelen o üç sahabeyi biz devamlı konularda zikrederiz bu hususta da. Yani bu Dinde aşırılık yoktur. Nasıl dinde aşırılık yoktur? Din kişiye her gün oruç tutmasını emretmemiştir. Din kişinin hanımlardan uzak durarak bekar bir hayat e, hayata katlanmasını emretmemiştir. Din her gece uyumaksızın gece namazını emretmemiştir. Bunları vasat bir şekilde yapmasını emretmiştir. O zaman dinimiz de vasat biz de bu vasat olan dinin vasat olan cemaatı olmak zorundayız. Bu yol dinin anlaşılmasında ve kişiyi Allah'ın rahmet ve rızasına ulaştıran dost doğru yoldur. Yani İslam dini ve Ehli Sünnet belcemaat e, bu konunun e, dinin anlaşılmasında ve kişiyi Allah'ın rahmet ve rızasına ulaştıran dost doğru yoldur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti Tüm işlerinde vasattır, orta yolludur, dengelidir. Allah Azze ve Celle bununla alakalı diyor ki وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Orta yollu, dengeli, ne aşırıya giden ne de çok mütesahil olan tam ortasında bir vasat ümmet kıldık. Bütün insanlara karşı şahitler olasınız. Bütün insanlara, bütün ümmetlere şahitler olasınız. Bu peygamber de size şahit olsun diye diyor Allah Azze ve Celle. i̇bn Kesir rahimahullah'ın bu ayetle alakalı tefsirinde şöyle geçiyor. Bizler sizleri İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesine döndürdük. Ayetin biraz üstünde Allah Azze ve Celle işte Müslümanları İslam ehlini kıbleye döndürmekten bahsediyor. Diyor ki, bizler sizleri İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesine döndürdük. Onu sizlere kıble seçmemizin sebebi sizleri ümmetlerin en hayırlısı yapalım ve kıyamet gününde diğer ümmetlere şahitlik edesiniz diyedir. Yani sizin için böyle bir kıbleye biz döndürdük. Sizler ümmetlerin içerisinde, sizi ümmetlerin içerisinde en hayırlı ümmet yapalım diye. Bu muhakkaktır ki Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti ümmetlerin en hayırlısıdır. Ümmetlerin en hayırlısıdır. Birincisi en hayırlı ümmet yapmak için ve ikincisi ise kıyamet gününde diğer ümmetlere şahitlik yapmanız için diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Çünkü bütün ümmetler sizin üstün faziletinizi itiraf edecektir. Burada vasat kelimesinin manası en hayırlı ve en iyi oluş anlamındadır. Ozan İbni Kesir'in tarifine göre diyor ki vasat kelimesinden kasıt nedir? Yani Allah Azze ve Celle biz sizi en hayırlı ve en iyi ümmet kıldık. Diğer ümmetler arasından da en hayırlı ve en iyi olan ümmet sizsiniz diyor Allah Azze Evet. Bu ümmetin vasat olmasının birinci sebebi İslam dininin vasat oluşu. İçine girdiğimiz zaman Allah Azze ve buyruğu emirleri olan Kur'an-ı Kerim'in vasat bir yol takip etmesi ve aynı şekilde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin vasat bir sünnet takip etmesinden kaynaklandığı görülmektedir. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine insanları zorlamamalarını dinden insanları bıktırmamalarını uzaklaştırmamalarını devamlı kolaylaştırıcı olmalarını ümmetine nasihat etmiştir. Bununla alakalı Resulullah Aleyhisselam diyor ki şüphesiz ki din bir kolaylıktır. Şüphesiz ki din bir kolaylıktır. Her kim dini zorlaştırmaya kalkışacak olursa din ona galip gelir. Yani kim dini zorlaştırmaya çalışacaksa bunu başaramaz. Muhakkak ki din ona galip gelecektir. O halde siz doğru yolda yürümeye bakınız. Yakın aralıklarla doğru işler yapınız. Ve size müjdeler olsun ki Hani sizin vasat ümmet olmanızdan dolayı, böyle bir özelliğe sahip olmanızdan dolayı da sizlere müjdeler olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Yukarıdaki ayette geçen vasat ümmet ve bu hadiste geçen din kolaylık dinidir din bir kolaylıktır ve onu asla zorlaştırmaya kalkışmayın hadisi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın vasat bir cemaat olduğunu, orta yolu tutan dengeli bir cemaat olduğunu apaşık bir şekilde bildirmiştir. Evet, yani e, hulasa kısa olarak zikrettiğimiz bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın özellikleri Allah Azze ve Celle inşallah bizleri dost doğru yolundan Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tan ayırmasın. Ee, Resulüne ve sahabesine en güzel şekilde tabi olan kullarından bizleri kılsın inşallah. Amin. Evet bugünkü ikinci meselemiz de arkadaşlar İslam'daki aklın yeri. İslam'da aklın yeri. Yani tabi ki Allah Azze ve Celle kişiye akıl nimeti vermiştir. Bu akıl nimetini insan kullanacaktır. Bunun bir yeri vardır. Ama nerede kullanacak? Hangi konumda kullanması gerekir? Bunun bilinmesi gerekir. Çünkü birçok insan aklı yanlış yerde aklı gerekmeyen veya daha akla gelmeden önce başka şeylerin olması gereken yerde aklı kullandığı için Allah muhafaza sapmıştır. Aklının mantığının üzerine giderek insanları da saptırmıştır. Birincisi akıl Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetlerin en büyüğüdür. Akıl Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu nimetlerin en büyüğüdür ki biz bu Allah'ın Bize vermiş olduğu bu nimetle, bu akıl nimetiyle diğer varlıklardan üstün bir konuma düş gelmiş olduk. Allah Azze ve Celle sadece insanları yaratmadı. İnsanlarla beraber diğer mahlukatı yarattı. Diğer mahlukatı yarattı. Hayvanları, bitkileri, dağları, taşları, diğer varlıkların hepsini yarattı ve bunlardan bizleri üstün kıldı. Neyle? Akıl nimetiyle. O zaman aklın üzerimizde mükellefiyeti vardır. Akıl üzerimizdeki mükellefiyeti sorumluluğu ve mükellefiyeti artırmıştır. Hayvanlarda, dağlarda, taşlarda olmayan mükellefiyeti üzerimize kılan şey Allah azze ve celle'nin bize vermiş olduğu akıl nimetidir. Onun için aklı bir nimet olarak görmek zorundayız. Aklı bir nimet olarak görmek zorundayız ki Rabbimiz de aklımızı kullanmamız için birçok ayetin sonunda, birçok ayetin sonunda akıl sahiplerine vurgu yapmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim açık bakın yüzlerce ayette akıl sahiplerine, aklını kullananlara devamlı nasihat vardır. Tefekkür etmeleri için akıl sahiplerini yönlendirmek vardır. Ama aklını kullanmayan bir insan olursa bunların hiçbirinde fayda göremeyecektir. Bir bir ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki İnne fî zâlike le âyâtil li'ulinnuha Taha suresi 128. ayet. Muhakkak ki bunda üstün akıl sahiplerine ayetler vardır. Muhakkak ki bunda üstün akıl sahiplerine <gülüyor> ayetler vardır. Başka bir ayetinde İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun ev elqassam'a ve huve şehî Muhakkak ki bunda kalbi olan veya kendisi şahit olarak dikkatle kulak veren kimse için elbette öğüt vardır. Akılla alakalı birçok ayet var yani sayamayacağımız kadar. Diğer bir ayetinde ise ayetin sonunda Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Şüphesiz Temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Şüphesiz ki temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Düşünmeyenler, tefekkür etmeyenler, Allah'ın dilediği ve istediği şekilde aklını kullanmayanlar akıllarını ne yazık ki Allah'ın vermiş olduğu o nimeti kötüye kullanmış manasına gelir. Evet Allah Azze birçok ayetinde aklın üstünlüğünü bize açıklamış arkadaşlar. Akıl yani insana üstünlük verir. Aklın üstünlüğünü açıklamış ve bizim e, üzerimizdeki bu emirlerin, üzerimizdeki bu görevlerin, mükellefiyetin kaynağının akıl olduğunu Allah Azze bize bildirmiş. Akılı olmayan insan sıfatıyla yaratılmış ama kendisinde akıl olmayanların mükellef olmayacağı Şüphesizdir. Yani onlar kesinlikle mükellef değillerdir. İnsan sıfatıyla yaratılmış, insan gibi aynı yer içen, insan gibi ihtiyacı vardır ama akıl vermemiş Allahu Teala ve Celle. Bunun örnekleri deliler, aklını kullanamayan, işte ahmaklar diyelim. E bu insanlara Allahu Teala Celle mükellefiyet vermemiş. Neden dolayı? Akıl nimetini vermediği için. O zaman mükellefiyetin bu sorumluluğun hepsinin kaynağı nedir? Akıldır. Düşünüp tefekkür etmenin aracı e, ve Allah azze ve celle bunu bizlere düşürelim, tefekkür edelim, dünyada gidişatımızı kontrol edelim diye bunu verdiği için e, bunun da bir sorumluluğu olduğunu bizlere bildirmiş. Biz diyoruz ki bu ayetler ve hadislere bakarak akıl insana Allah tarafından lütfedilmiş en büyük nimetlerden birisidir. En büyük nimetlerden birisidir. Çünkü kişi aklı vasıtasıyla doğru ile yanlışı, çirkin ile güzeli, hak ile batılı, faydalı ile faydasız ayıracaktır. Aklı olmayan insan yani yolun sonunda uçurum olsa dahi aklı yoksa bir insanın o uçurum ona normal düz yol gibi gelir. O uçurumdan kendisine atabilir. O uçurumdan kendisini atabilir. Aklı olmayan insan mı faydasız mı gibi bir düşünceye kapılmadan devamlı yoluna devam eder. Acaba bu bana zarar veril mi yoksa bu bana fayda mı veril diye hiçbir şekilde düşünmeden çünkü düşünecek aklı yok. Ama akıl sahibi olan insanlar faydalı faydasız olanı zararlı yararlı olanı hak ile batılı, kötü ile iyi, akıl nimetiyle ile ayırt edecektir. Onun için üzerimizde bulunan bu akıl nimetinin Farkında olalım ve bu nimetin karşılığını Rabbimize en güzel şekilde verelim. Bu nimetin karşılığını vermek için de en başta yapmamız gereken Allah'ın bize indirmiş olduğu Kur'an ayetlerini okuyalım ve tefekkür edelim. Allah'ın bize indirmiş olduğu o apaçık ayetleri okuyalım, tefekkür edelim. Allah Azze ve Celle tefekkürü birçok ayetinde söylemiş. Akıl sahipleri için burada idletler vardır. Tefekkür eden, akıl eden insanlar için şu Kur'an'da, ibretler vardır. Yani aklımızı kullanmayı Allah Azze ve Celle bizlere her defasında bizlere nasihat etmiş. Evet. insanların akla karşı tutumları. Bu konu iki başlıkta incelenecek. Kimisi aklı hiç kale almayacak. Kimisi ise aklı her şeyin önüne geçirecek. İki tane ifrat ve tefrik olan iki tane insan cinsi. Kimisi aklı Hiçbir kepeye koymayacak. Yani aklı akıl gibi bakmayacak. Boş bir ee, kutuymuş gibi görecek. Boş bir kutuymuş gibi görecek. Hiçbir şekilde kale almayacak. İkincisi ise sanki akıl onun her şeyiymiş. Nakilde, bilimden, ilimden, her şeyden önce akılla mantık gelirdiği diye. İkincisi de ne yapacak? Ön plana koyacak. İşte ifratla teflidin arası burada açığa çıkıyor. Donukluk ve aklı çalıştırmama konumu. Yani oksijen aklı donmuş. Aklımı çalıştıramıyorum. Benim aklım başkasında. Benim aklım başkasına satılmış. Ben kesinlikle aklımla bir şey düşünemem. Bu insan aklı hiçbir şekilde kullanmayan insandır. Hatta öyle bir akla hiçbir değer vermezler. Allah'ın mülkü olan kainat hakkında düşünmekte, ayetleri üzerine tefekkür etmekte aklı kullanmazlar. Bakın Allahu Teala aklı bize niçin vermişti ayetinde söyledi yüzlerce ayette. Düşünün, tefekkür edin diyaklarıyla Allahu Teala bize Ama bu insanlar aklı kullanmadıkları için, onların aklı donuk olduğu için ne Allah'ın ayetlerinde de başka bir şeyi kesinlikle tefekkür edip düşünmezler. Niye? Çünkü onlara göre akıl boş bir şeyden ibarettir. Fussilet suresi 53'te Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkla ve açıkça belli olsun. Yani o aklını kullanmayan insanlara ayetlerimizi öyle göstereceğiz ki ta ki onun hak olduğu açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? İkinci kısım ise aşırıya kaçanların akla karşı tutumları. Onlar da aklı ilk merci kabul etmişler. Akıl ve mantık var başka hayatlarında başka bir şey yok. Aklımıza ve mantımıza uyarsa, akıl ve mantığımız bunu doğrularsa bu bizim için doğrudur. Aklımıza mantığımıza göre bu yanlışsa yanlıştır. Yani din buna doğru veya yanlış demesi onun için önemli değil. Onlar doğru ve yanlışları hak ile batılı akıl ve mantıklarıyla ayırt ederler. Bunlar da akla güvenmekte o kadar çok aşırıya gitmişlerdir ki sonunda aklı şeriat koymanın, şeriat koyman, yani şeriat koyulacaksa akıl koyacak, mantık koyacak. Daha güzel ve çirkin hükümleri vermenin kaynağı haline getirmişlerdir. Akıl bu sevaptır, bu yasaktır. Şimdi akla, akla göre, aklında kıyas yapıyor bu dönemdeki cahiller. Tabi İslam dininden tamamıyla uzak olmuş insanlar. Yani bir insanın içki içmesinde ne gibi kötü olabilir ki? Yani Allah Azze ve Celle niçin bir insana içki içmeyi yasaklamış ki? Yani bunun gayesi ne, hikmeti ne? Şimdi sorsak, Birisine ya bunun hikmeti ne? Niye Allah Azze içki içmeyi yasaklamış? Birisi diyecek ki içki içen serhoş olur. Serhoş olduğu zaman etrafına zarar verir. O zaman o yine akıl yapacak, mantık yapacak. O zaman birkaç kadeh serhoş olmayacak şekilde içsin. Şimdi akıl bunlar için, ön planda din olduğu için, şeriat olduğu için devamlı akıllarının doğru olduğunu, aklına göre, mantığına göre doğru olan şey ön planda oturacak. Bu tip insanlar var ha, yani kimliklerde İslam yazan adlarının Müslüman olduğu bu tip insanlar var. Bu tip insanlar çoğunlukta yani. Böyle uzaydan gelmiş tabiriyle tarif edilen insanlar değil belki de çoğunlukta yani. Onun için Allah Azze bu insanlara akıllarını kullanmayı nasip etsin. Evet. Onların akıllarının güzel gördüğü her şey haktır. Aklı güzel gördüyse tamam bitti. Hak budur. Doğru budur. Batıl ise Onların akıllarının ve mantıklarının kötü gördüğü şeylerdir. İsterse, bakın burası çok önemli, isterse bu Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine aykırı olsun fark etmez. Yani onların akılları ve mantıkları bir mesele hakkında bu mesele bu güzeldir dediği zaman isterse ona Allah'ın kitabı veya Resulünün sünneti bu kötüdür desin. ...onların akılları bir şey helaldir desin, Allah'ın kitabı ve sünneti buna haramdır desin fark etmez. Çünkü onlar akıllarını ve mantıklarını her şeyin önünde kullanırlar. Bundan dolayı da bidatlar çoğalmış. Herkes aklını kullanıp, mantığını kullanıp, dini bir tarafa attığından dolayı... ...mercileri bir tarafa ittiklerinden dolayı bidatlar çoğalmış, delalet yayılmış, fitneler ortaya çıkmış... ...sünnet ölmüş... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti diye bir şey kalmamış... ...ümmetin birliği darmadan edilmiş... ...kitap ve sünnetin nasları tahrip edilmiştir. Kitap ve sünnetin naslarının tahrip edilmesi ...yine bu akıl ve mantığını ön planla tutan insanlar sebebiyle. Niye çünkü? Kitap ve sünnetin nasları dinde bağımlılık arz ederken... ...bu tip insanlara göre bağımlılık arz etmeyecekler. Niçin? Çünkü bu hadis... ...akla ve mantığa ters düşer böyle bir hadisin varlığı kesinlikle olamaz deyip kitap ve sünneti de tahrif etmiş olacaklardır. Evet. Bu tabi yani bu insanların bu konuma gelmesi akıl ve mantığı ön planda tutmalarının tek sebebi bu insanların heva ve heveslerini oymalarından dolayıdır. Heva ve heveslerine kendi arzu ve isteklerine kendi heva ve heveslerini Allah'ın dininin Allah'ın emir ve yasaklarının önünde tuttuklarından dolayı akıl ve mantık onlara hoş gelmektedir. En büyük sebebi bu. Örneğin Kur'an'da müşrikleri akıllarına tabi olmaları sebebiyle kınayan tek bir ayet yoktur. Yani müşrikleri Allah Azze ve Celle'nin işte müşriklerle alakalı bahsetmiş olduğu ayetlerde akıllarına tabi olmaları sebebiyle kınayan tek bir ayet yoktur. Zira tam tersine... Yüce Allah onları akıllarını kullanmamakla nitelemiş, hevaya ve zanna tabi olmaları sebebiyle kendilerini kınamıştır. Diyor ki mesela ayet Necim suresi 3'te Rabbimiz, Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva ve istek arzularına arzu ettiklerine uyarlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Onlar yalnızca zanna nefislerinin, Heva ve heveslerine ve arzu ve isteklerine ne yaparlar uyarlar. Onlar ancak ona tabi olurlar. O zaman arkadaşlar aklı iki şekilde. Ee, insanlar üzerindeki aklın yanlış kullanılması iki şekli var. Birincisi tamamen aklı boşlamak. ikincisi ise tamamen aklı on planla tutmak. Şimdi doğru olan aklın, e, doğru şekilde aklı kullanmanın sırası geldi. İki tane örnek verdik bunlar. İkisi de batıl olanlar. Birisi aklı boşlamak, birisi aklı ön plana çıkartmak. Doğru olan ne? Doğru olan ne? Doğru olan aynı selefi salihinin akıl metodu gibi. Onlar aklı nerede kullandılar? Hangi menheçte, hangi metotta, hangi aralıkta kullandılar? O şekilde kullanmak doğru olan bir kullanım şekli. Biz sahabenin, tabinin, selefi salihinin dünyaya bakışla alakalı akıllarını kullandıkları yerlere baktığımız zaman en uslubu güzel, en sünnete yakın bir şekilde onların akıllarını kullandığını görüyoruz ki onlar akıllarını kitap ve sünnetin gölgesinde kullanmışlardır. Bir hususta nakil geldiyse bir hususta vahiy varsa, kitap varsa sünnet varsa onlar kesinlikle o hususta akıl etmemişler, mantığa gitmemişlerdir. İşte aklın kullanılması gereken Yer ve ara aralık burasıdır. Kitap ve sünnetten sonra akıl kullanılır. Kitap ve sünnetle beraber akıl kullanılır. İlk önce akıl değil, ilk önce kullanılacak olan kesinlikle kitap ve sünnettir. Görüyoruz farklı farklı fırkaları, farklı farklı cemaatleri özellikle ...mutezile demiş olduğumuz bir grup var ki... ...ki kendilerinin ilçesinde <gülüyor> olduğunu kesinlikle kabul etmezler. Kendilerinin mutezile olduğunu kabul etmezler. Ama ne yazık ki... E, ...takınmış oldukları tavırlarla... ...takip etmiş oldukları metotlar... ...kendilerinin apaçık bir şekilde mutezili olduğunu bildirmektedir. Bunlar da... ...özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle alakalı ile alakalı birçok meselede, daha önceki derslerimizde de söylemiştiriz, işte e, cinlerin insanlara zarar vermesi gibi, e, sihrin e, zarar vermesi gibi, ondan sonra Mesih'in nüzulu gibi ve bazı kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi gibi e, birçok mesele zikrediliyor kıyamet alametleriyle alakalı. Bunları kabul etmemektedirler. Neden dolayı? Akla ve mantığa uymadığından dolayı, akıl ve mantığa ters geldiğinden dolayı bu insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih olan hadislerine, bakın sahih olan hadislerine, mevzu veya zayıf olursa zaten onun dinde farklı bir yeri vardır. Ama ne yazık ki sahih olan hadisleri Bukhari'de, Müslüm'de geçen birçok yüzlerce hadisi kabul etmemektedirler. Niçin? Çünkü mutezile gibi akılları ön planda olduğu için kolay bir şekilde Resulullah sallallahu sahih olan sünnetin hadislerini inkar etmişlerdir. Evet. Ve şunu bilmemiz gerekiyor ki sahih olan nas bulunduğu zaman kesinlikle akıl ortaya çıkamaz. Yani akıl etmek, mantığa sunmak kesinlikle orada yasaklanmıştır. Eğer haber sahih ise, yani ayet olur, sünnetten hadisler olur, sahih bir şekilde bize hadisler gelmişse kesinlikle biz muhalif olarak aklımızı kurcalayamaz. Aklımızı o ok meseleyle alakalı çalıştıramayız. Bize vacip olan, gerekli olan direkt o nas'a tabi olmaktır. Direkt o hadise tabi olmaktır. O hadisi, selef nasıl anladıysa, alimler nasıl anladıysa o şekilde o hadise tabi olmaktır. Kesinlikle ve kesinlikle aklı kullanmamaktır ki bununla alakalı Nur suresi 51'de Rabbimi şöyle buyuruyor. Aralarında hükümetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman Mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Bakın aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Yani tamam bu, bu konuyla alakalı ayet var, hadis var. Bir de biz şunu şöyle sağlam bir akılla, sağlam bir mantıkla düşünelim. ve işte şurada mantığını çok iyi kullanan bilim adamları var. Bir de şu mesele şu bilim adamlarına soralım veya günümüzün koroflarına gidip bir soralım. Onlar nasıl meseleyi değerlendirecek değil de böyle bir şey hiç kesinlikle gitmeden <gülüyor> Allah ve Resulü söylemişse bitmiştir Hangi devir olursa olsun, hangi ortam olursa olsun Allah ve Resulünün söylemiş olduğu şeyler kıyamete kadar en iyi olan sözler olarak kalacaktır. Kişi bunu kesinlikle bu şekilde alması gerekir. Yine başka bir ayette Rabbimi şöyle buyuruyor Ahzab suresi 36. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir işe hüküm, et, hüküm verdiği zaman kitap ve sünnet bir meseleyle alakalı görüş bildirdiği zaman ne mümin erkeğe ne de mümin kadına o meseleyle alakalı seçme hakkı yoktur. Yani bakın işte hüküm budur, dilerseniz alın, dilerseniz almayın. Veya siz bu hususta muhayyersiniz. Alabilirsiniz, almaya da bilirsiniz. Böyle bir şey yok dinde. Hüküm varsa, ayet ve hadis ortaya konulmuşsa, muhayyerlik hakkımız, seçme hakkımız yoktur. İşte din budur, iman budur, teslimiyet budur. Selefin teslimiyeti buydu, sahabenin tabiinin teslimiyeti buydu. Ki bu hususta Ömer radıyallahu anh'ın, Biz meşhur olan o Hacer-i Lesvet'le alakalı sözünü çok iyi biliyoruz. Hacer-i Lesvet'le alakalı sözünü çok iyi biliyoruz. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, Gerçekten ben senin hiçbir zarar ve faydası olmayan bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Hacer-i e diyor. Diyor ki ben senin zararı ve faydası olmayan bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Bunda hiçbir şüphem yok. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öperken görmeseydim, Allah'a emin olsun ki seni öpmezdim. Yani burada Ömer radıyallahu anh şunu yapabilirdi. Ya bu taş, niye bu taşı öpüyor, öpüyoruz ki? Yani bu bir bildiğimiz taş yani. Ben niye taşı öpeyim ki? Aklına sunardı, mantığına sunardı. Derdi ki tamam Resulullah öpmüş ama benim niye öpmeme gerek var ki. Bu bir taştan ibarettir diyebilirdi. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Şahit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmeseydim. O zaman bu ne var? Sünnette hüküm var burada. Bak sünnetli hüküm koymuş. Peygamber Hacer Lesbed'i öptü. Bütün müminler öpmesi gerekir öpebilenler. Değil mi? Umre, yaptı, umre ve hac yapıldığı zaman fırsat bulunduğu zaman Hacer Lesbed'in önünden geçerken Resulullah sana öptüyse sünnete tabi olmak için herkesi öpmesi gerekir. Orada akla sunar ya Hacer Lesved taştır taşı niye öpeceğiz ki taşın bize faydası olmaz diye. Kesinlikle kendi heva ve hevesimize göre dini yorumlayamayız. Ve şunu da bilelim ki Müslümanlar salim olan, selim olan akıl kesinlikle ve kesinlikle şeriatla çatışmaz. Bugün o cahillerin söylemiş olduğu, o cahil kokan söz şu. Ama bu hadis dinle bağdaşmıyor. Bu hadis dine aykırı bir hadis. Bu hadis şeriata aykırı bir hadis. Böyle bir hadis <gülüyor> olamaz diyor. Yani o kendisi eksik olan, nakıs olan aklıyla dinin, dine hangi hadisin uyduğunu, hangi hadisin uymadığını öğrenmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan sahih hadis diyor ki, bu hadis şeriata aykırı bir hadistir. Bu hadis Kur'an'la çatışmaktadır. Bu hadis Kur'an'a zıttır. Biz bu hadisi alamayız. Allah azze ve celle'nin kendisine vermiş olduğu akıl nimetini selim bir şekilde, salim bir şekilde, güzel bir şekilde kullanan insanlar anlayacaktır ki, hiçbir şekilde hadisler veyahut Allah Azze ve şeriatla kesinlikle çatışmayacaktır. Öyle bir çatışma yoktur yani. Ama ne yazık ki o insanlar bunları söylüyorlar. Akıl kesinlikle, akıl kesinlikle şeriata, dine muhalif değildir, çatışmaz. O halde şeriat ile çatışan herhangi bir akıl e, herhangi bir bozuk bir e, herhangi akıl bozuk bir akıldır. Yani şeriatla aklın çatıştığını söyleyen, yani nasla Hadisle aklın çatıştığını söyleyen mantık testtir. Böyle bir şey olamaz deyip çatıştığını söyleyen kişinin aklı nedir? Bozuktur. O biz nasın. Bakın şu çok önemli. Böyle bir şeyle karşımıza gelebilirler. Biz orada ne yapacağız? Bir biz hadisin sahihliği hususundaki mutmainliğimizi bırakmayacağız. Karşımızda bize o itirazı yapanın aklından şüphe edeceğiz. <gülüyor> Diyeceğiz ki senin aklın bu hususta çalışmamakta. Senin bu husustaki aklın eksik. Bozuk akıl var sende, ben bu hadisin doğru olduğuna, sahi olduğuna ve hükmünün baki olduğuna inanıyorum deyip karşı tarafa cevap vermemiz gerekir. Evet. Aklın, şeriatın önüne geçirilmesi şu sebeplerden dolayı doğru olmaz. Birkaç sebep var onu sayıp bitiriyorum inşallah. Şimdi, akıl şeriata niçin ters değildir? böyle bir şeyi iddia edenlerin iddiası batıldır. Neden? Dolayısıyla şundan doğru. birincisi insanların akılları farklı farklı ve değişiktir. Herkes aynı seviyede aynı kapasitede değildir ki. Herkesin aklı farklı farklıdır. Dolayısıyla bu akıllarının değişmeyen, ihtilaf etmeyen sabit şeriata karşı konulması doğru olmaz. Yani farklı farklı ee, zekasında da farklılık arz eden bu akılların hepsinin doğru olan, sabit olan bir şeriatla muhalif olarak getirilmesi kesinlikle doğru bir ispat değildir. İkincisi, akıl gaybi şeyleri idrak etmeyeceği gibi her şeyi de idrak edemez. Birincisi, akıl gaybi şeyleri idrak edemez. Burada hemfikiriz. Akıl gaybi şeyleri idrak edemez. Bir de, yani bir akıl her şeyi idrak edecek diye bir şey de yoktur. Yani e, aklın birçok mesele idrak etmesi ama bazı meseleleri idrak edememesi, anlayamaması böyle bir şey vardır. Anlayamadığı için de bu şeriata zıttır, bu akla aykırıdır deyip Allah'ın ayetini veya Resulullah sahasının şünnetini inkar etmesi gerekmez ki. Onun için onlar diyorlar ki anlayamadık, bu böyle bir tezat var. Burada bir şeriata zıtlık var, akıl bunu kabul etmiyor. E senin aklın anlamadıysa ne yapalım? Değil mi? Herkesin aklı bir değil. Kimisi anlayabilir, kimisi anlayamaz. ...aklın şeriatın önüne geçirilmesi... ...şeriata olan güveni zayıflatır. Yani bir kişi aklını tutup... ...şeriatın önüne geçirirse... ...o zaman şeriatta şüphesi var bu adamın. Şeriatın güvenini zayıflatıyor. Ve biz biliyoruz ki şeriat Allah'ın ve Resulünün... ...bize bildirmiş olduğu şeydir ki... ...yakinen inanıyoruz biz şeriata. Ama aklı şeriatın önüne geçiren kişi... ...şeriatın güvenini zayıflatıp... ...Allah'ın ve Resulünün sözünü... ...diğer insanların sözü seviyesine düşürür. Kim aklı şeriatın önüne... ...kitap ve sünnetin önüne geçirirse... Allah'ın ve Resulü'nün sözünü diğer insanların, yani diğer insanların derken, diğer kendilerine akıllı denen o profesörlerin veya işte e, akıl sahiplerinin önüne geçirmiş olur. Yani onları Allah ve Resulü'nün sözlerinin önüne geçirmiş olur. Allah muhabbet. Evet, selim akıllar yani... E, Allah Azzeyyen vermiş akıl, e, akıl olarak vermiş olduğu nimeti en güzel şekilde kullananlar şeriatı devamlı önde tutarlar. Şeriat onlar için devamlı öndedir. Bunun gereğiyle de devamlı kendilerini amele sevk ederler. Bundan dolayı aklın şeriatın önüne geçirilmesi sağlam çalışan akılların delalet e, ettiği hususları tenkit etmeye gerektir Yani kim aklını şeriatın önüne geçirirse Allah mafaza o kişinin hem aklı bozuktur hem de Aklını Allah'ın istediği şekilde kullanamamış manasına gelir. Aklını ve görüşünü şeriatın önüne geçiren bir kimse gerçek bir imanası sahip olmadığı gibi şeriata da tam anlamıyla teslimiyet göstermiş olmaz. Aksine böyle bir kimseye Allah'ın şu buyruğundan bir pay düşer. Rabbimiz şöyle buyuruyor ki onlar Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. Bu Allah katında da iman edenler katında da büyük bir öfke sebebidir. İşte Allah her bir zorbanın kalbini böyle mühürler. Kendilerine gelmiş bir delil, delil bulunmaksızın, kendilerine gelmiş herhangi bir delil bulunmaksızın Allah'ın ayetleri konusunda mücadele ederler. Yani delil yok neyle mücadele ediyorlar? Akılları ve mantıklarıyla herhangi bir delil yok muhalif olarak onlar kendi akıl ve mantıklarıyla Allah'ın ayetleri konusunda mücadele ediyorlar. Allah katında da iman edenler katında da büyük bir öfke sebebidir onların bu davranışı. Allah da iman edenler de buna öfke davranmışlardır. Rabbim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Bize vermiş olduğu akıl nimetini en güzel şekilde kitap ve sünnete göre kullanan kullarından bizleri kılsın inşallah. Subhanakallahumme <gülüyor> bilhamdik. Neshadu en la ilaha illa ennti. Nestauffirut allahumme og natubbele.